Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kılıçlar. Merhaba açık radyo dinleyicileri. E, önce bir küçük bir şarkıyla başlamak istiyorum. Özellikle de bugün Hrant Inc. için, e, yürüyenler için. Ondan sonra da konumuza geçelim. Düm düm düm düm düm düm düm düm düm düm Hay ben gim, hay ben gim, düm, da yet da yıttı et toi et ne toi j'ai nilinio j'ai nilinio c'est àquer et toi pose-la pose-la j'aime ni j'aime ni nous à pour nous à <gülüyor> Merhaba açık radyo dinleyicileri bu şarkıyı e, Hranting için e, yürüyenler için çaldık Şimdi gelelim konumuza evrenin suyuna giden tasarımda Doğadaki son çocuk bugünkü konum. Bu bir kitap. İsmi çok iyimser olmasa da içinde çok tatlı şeyler var çocukla doğa ilişkisine dair. Çocuktaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağlatıcı gücü hakkındaki bir kitap bu. Kitabın yazarı Richard Louv, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları tarafından basılmış. Hem araştırmalara değiniyor hem örneklere değiniyor doğanın çocuk üzerine etkisi veya doğanın sağaltıcı etkisi üzerine. Çarpıcı örnekler de var hani doğada çocuk var mı yok mu nerede daha çok vakit geçiriyorlar anlamında. Japonya'da bir fotoğraf sanatçısı. Şöyle bir 20 yıl boyunca ben demiş e, şehirdeki e, çocukları çekeyim ama sokakta oynayan e, çocukların fotoğrafını. Birkaç yıl bu projeye başlamış, devam etmiş. E, her sene e, işte farklı bir yerlere gidip çekiyormuş. Fakat son yıllarda şehirde oynayan çocuklara e, rastlamadığı için projeyi bitirmek zorunda kalmış. Ee, tabii bu hani kapalı mekanlar daha mı cazip hale geldi ya da açık mekanların cazibesi mi azaldı ya da ikisi birden mi oldu onu e, tam net olarak söylemek zor ama çocuklar dışarıda daha nadir ve daha kısa süre e, oynuyorlar. Bugünün annelerine sorulmuş bir araştırma yapılmış siz küçükken dışarıda ne sıklıkta oynardınız diye her gün diyenler %71'miş bu annelere bir de şu sorulmuş hani sizin çocuklarınız dışarıda ne sıklıkla oynuyorlar diye yirmi26 sadece her gün dışarı çıktıklarını söylemişler. Bunlara biraz kutulanmış çocuklar da deniyor şimdiki çocuklar daha çok dar alanda zaman geçiriyorlar ya bir mama sandalyesindeler ya bir araba koltuğundalar ya bir pusetteler ya da televizyon izlemeleri için bile bir bebek koltukları var bu çocukların o yüzden de kutulanmış çocuklar deniyor. E, İskoçya'daki e, Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılar e, 3 yaşındaki 78 çocuğun e, beline bir alet takıyorlar. Bakalım diyorlar bunlar ne kadar fiziksel olarak aktifler. Bir hafta boyunca da e, bu hız ölçerler e, hareketliliklerini inceliyor çocukların. Sonuçları da e, Lancet adlı bir tıp dergisinde yayınlıyorlar. Bu çocukların fiziksel olarak etkin oldukları süre gün içinde sadece 20 dakika. İrlanda'da da kırsal kesimdeki çocuklar için benzer sonuçlar bulunuyor. Bu sadece İskoçya için geçerli değil ve kırsal alandan bahsediyoruz. Hani çok şehirde değil. Dolayısıyla doğadan koptukça fiziksel etkinliklerinde azaldığı söylenebilir. Ee, evde oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü bütün elektronik aletler evde e, demiş bir e, ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi. Yani çocuklarla doğa arasındaki zedelenmiş bağı e, onarmaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. E, oysa Hani kime sorulsa hangi bilim adamına ya da bu konuda çalışmış kişilere çocuk doğada özgürlük hayal gücü için alan genişliği ve mahremiyeti bulur der. Yetişkinlerin dünyasından uzak olduğu için de huzur bulacağını söyler. Ama çocuklar biraz doğaya adapte olmakta zorlanıyorlar. Hatta bazı şeyi söylüyor. Hani dün oynadım ya. Hani yine mi dışarı çıkıp oynayacağım diye. Ama bazıları da şunu savunuyor. Hani çocuklar doğayı buldukları zaman aslında ellerindeki o elektronik aletleri bırakıp doğada arkadaşlarıyla oynamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla her tür çocuk veya tavır söz konusu. O yüzden de belki farklı tavır ve tutumlardan Howard Gardner'ın zeka teorisine belki geçilebilir. Harvard Üniversitesi'nde eğitim profesörü olan Howard Gardner, 1983 yılında çoklu zeka kuramını geliştiriyor. Diyor ki, e, hani tek bir IQ yok, tek bir zeka yok, sadece matematik veya dilsel zekaya bakılamaz. Çoklu bir zeka var e, ve e, Hani IQ testlerine dayalı zeka anlayışının çok sınırlı olduğunu iddia ediyor. Bunun yerine çocuklar ve yetişkinlerde daha kapsamlı e, insani potansiyeli açıklayabilecek yedi zeka türü öneriyor. Dil zekası, sözel akıl, mantık, matematik zekası, mekan zekası, müzik zekası, ilişki zekası yani toplumsal zeka e, böyle çeşit çeşit hani boyutları var zekanın. Daha sonra bunlara bir sekizinciği ekliyor. Bu da doğa zekası. Doğa zekasının merkezinde insanların bitkileri, hayvanları, bulutlar, taşlar gibi diğer doğal çevre öğelerini tanıma yeteneği yatar diyor. Bazı çocuklar mesela dinozorları çok çok iyi bilirler. Bu alanda yetkinleşirler. Bu Şimdi bu yetenekleri tabii insan yapımı nesneler için alıkonulmuş durumda. Arabaları, spor ayakkabıları ve mücevherleri birbirinden ayırt edebiliyoruz. Ama doğadaki şeyleri ayırt etmemiz gittikçe zorlaşabiliyor. Hatta eskiden çiçeği olmayan veya yaprağı olmayan ağaçları bile hani kışın insanlar tanırlardı. Ama şimdi hani çiçekli yapraklı haliyle belki meyveli haliyle bile tanımak giderek zorlaşabiliyor. Profesör Leslie Owen Wilson, Wisconsin Üniversitesi'nde eğitim yüksek okulunda eğitim psikolojisi ve öğrenme kuramları üzerine dersler veriyor. Üniversite çevre eğitimi konusunda ilk yüksek lisans programlarından birini sunmuş oluyor. Böyle bir çevre eğitimi konusuna eğilim var aslına bakarsanız son zamanlarda. Bunlar bölüm haline bile gelebiliyorlar. Wilson bu sekizinci zekaya biraz takıyor ve araştırmalar yapıyor. Tabii beyin üzerine yapılan araştırmalar çok az. Biyolojik olarak bu doğa ve doğanın hani insan üzerinde veya beyni üzerindeki etkisini söylemek çok sınırlı ama yine de ee, doğa zekasına sahip çocukları tanımlayan bir liste çıkartıyor. Bu çocuklarda hangi özelliklerin e, görülebileceğinden bahsediyor. Ee, bu listeyi paylaşmadan önce bir müzik arası verelim. Sonra bu listeye geçelim. Müzik <gülüyor> Σαν, όπου καλχτήσαν τι φολιά όπου καικέλα ηδησα εκι που φτέρου γιζιωννου που ξύμεέρο Σαν αερικό θα ζήσω, Α, σαν αερικό, όσες κι αν χτίσουν φύλλα İzlediğiniz Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, sizinle Doğadaki Son Çocuk kitabından bölümler paylaşıyordum. İsminin o kadar olumlu olmadığını farkındayım ama içinde bahsettiği şeyler, güzel araştırmalar, güzel örnekler, çocuktaki o doğa yoksunluğunu anlatıyor ama doğanın sağlatıcı gücünü de anlatıyor. Evet. E, profesörden e, bahsetmiştim. E, Howard Gardner e, kendisinin zekayla ilgili bir çalışması vardı. E, zekaya tek boyutlu olarak IQ testlerine dayalı olarak bakmıyor. E, 7-8 çeşit zeka vardır diyor. Bunlardan bir tanesi de doğa zekasıydı. E, bunun üzerine de e, Wilson e, çalışmalar yapıyor. Leslie Owen Wilson. Wisconsin Üniversitesi'nden ve bu doğa zekasına sahip çocuklardaki olabilecek özelliklerin bir listesini sunuyor. Bayağı da kabarık bir liste bu. Birincisi görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma becerileri yüksek bu çocukların. İkincisi keskin e, duysal becerilerini kullanarak doğal ortamdaki varlıkları kolay ayırt edebiliyorlar, sınıflayabiliyorlar. Üçüncüsü dışarıda olmayı, bahçe çalışmalarını, doğa yürüyüşlerini, doğaya e, gözlemlemeye yönelik gezileri, açık hava etkinliklerini çok seviyorlar. Dördüncüsü çevrelerindeki benzerlikleri, düzensizlikleri, aynılık ve farklılıkları kolayca fark edebiliyorlar. Beşincisi hayvan ve bitkilerle ilgileniyorlar ama onlara değer de veriyorlar. Altıncısı çevrede başkalarının kaçırdığı şeyleri fark edebiliyorlar. Yedincisi doğal varlıklara dair kayıt günlük albüm tutuyorlar. Belki numuneler topluyorlar. Fotoğraflar biriktiriyorlar. Sekincisi küçük yaştan başlayarak doğa bilim ya da hayvanlar hakkındaki televizyon programları ile ilgili filmleri ya da nesneleri ilgiyle takip ediyorlar. Dokuzuncusu. Çevreye veya soyu tehlike altında olan e, türlere karşı ilgi duyuyorlar. Onuncusu, dağdaki nesnelerle ya da canlılarla ilgili e, özelliklerine özellikleri, adları verileri kolayca öğrenebiliyorlar. Tabi hani bu listeye bakıp da işte bir çocuk akvaryumun yanından ayrılmıyorsa Veya dışarı çıkıp kertenkele yılan topluyorsa Bunda doğal zekası çok yüksektir demek Tek bir şeye bakarak çok mümkün olmayabiliyor Bir de bir çocuğa öğrettiğiniz zaman hani bazı yetileri zaten kazanabiliyor Ama hani bunların bütününe yakın bir şeye sahip olması gerekiyor Ayrıca hani şunu da söylemek lazım. Hani bu 8 zekanın hepsi bizde kısmen bulunabilir. Sadece hani öne çıkan dominant olan özellikler veya zeka türleri olabilir. Yani bu 8 zeka türü arasından birden fazlasına ya da tümüne farklı derecelerde sahip olabiliriz. Ee, tabii ki, yani bütün zeka türleri çocukların dikkat e, dikkat yoğunluğunu gerektiriyor. E, ama doğa deneyimlerinde dikkatin yoğunlaşmasını sağlayan özel bir şey var e, ve bunun e, tek nedeni de doğanın ilginç olması e, değil. E, belki de çevre eylemcisi e, Janet Fort'un e, doğayla olan bağı gibi bir bağdan söz etmek mümkün doğa zekasında. Onun örnekleri güzel. E, duygusal deneyimler e, ve e, dikkati yoğunlaştırmakla ilgili çokça anısı var doğayla ilgili. E, büyük annesiyle yaşıyormuş küçükken ve, ve büyük annesi onu eve sokmakta biraz zorlanıyormuş açıkçası. Komşunun bahçesinden kalın, ince, uzun, kısa sopalar bulup hani onu dövmekle biraz e, ikna etmeye çalışıyormuş eve girmesi için daha doğrusu tehdit ediyormuş. Boyun eğdirmeye çalışıyormuş özellikle kötü havalarda içeri girmesini istiyor tabii büyükler küçüklerin bu büyük anne de işte torununun içeri girmesinde ısrar ediyor ama onun için kötü hava denilen şey kötü hava değil o yağmurda da veya işte gök gürültüsünde de dışarıda kalmaktan hoşlanıyor. Doğa zekası yüksek çocuklar için aslında bu tür kötü havalar fırsat olabiliyorlar. Havayı kötülemek hani ne kelime kötü hava denilen işte rüzgarın yağmurun arkasına sığınabiliyor veya onlarla oyun oynayabiliyor. Yaz yağmurlarında mayosunu giyip ya da kıyafetleriyle dışarıda ıslanmayı tercih edebiliyor o yağmurun asfalt ve beton üzerinde çok da kokusu yoktur ama o topraktaki o kokusunu hissedebiliyor. Dolayısıyla içine doya doya çekiyor. Suyun içinde yürüyor, etrafa sular sıçratıyor. Yağmurdan sonra da o çamur topların, çamurları toplar yapıyor. Dolayısıyla yaratıcılığı da artıyor. Bayağı bir oyun alanı çıkmış oluyor ona. Yaz geceleri yatma zamanına yakın ateş böceklerini toplayıp kavanoza dolduruyormuş. Tabii o karanlık odanın içinde muhteşem güzel bir aydınlık oluyor. Bu yanar döner rastgele ışıklara da hayretle bakmamak mümkün değil tabii ki de. Sonra bunları içlerinde birini bırakmayacak şekilde dışarı salıyor. O birini de odanın içinde bırakıyor aslında. Onun ışık hüzmesine bakıp hipnotize olup uyuyormuş. Ee, Janet daha sonra kendisi anne oluyor bu deneyimlerini kızıyla paylaşıyor kızının yetilerini artırmaya çalışıyor ee, doğayla ilgili yetilerini ee, anne kız epeyce doğada vakit geçiriyorlar ee, sevdikleri oyunlar var oyunlar yaratıyorlar. Ee, sevdikleri oyunlardan bir tanesi de doğada gördükleri sıra dışı renklere isimler vermek Mesela gün batımını izlerken ona mum ışığı rengi diyorlar Hatta annesi ona pastel boya şirketinde çalışabilirsin, çok para kazanabilirsin bile demiş ee, Oyunlardan bir tanesi de renklerin yanı sıra Ağaçların arasında dolaşırken duymadıkları sesi dinleyip onları isimlendirmek olabiliyor. Gürültüsüz varlıkların seslerine isim veriyorlar. Mesela enteresan isimleri var. Bitki öz suyunun yükselmesi, kar tanelerinin oluşması ve düşmesi, güneşin doğuşunun sesi, ayın doğuşunun sesi... Çimin üzerindeki çiğ sesi, tohumun çimlenmesi sesi, solucanın toprakta ilerlemesi sesi, kaktüsün güneşin altında pişmesi sesi, mitoz bölünme sesi, tüyün sesi, dişin çürüme sesi. Dolayısıyla hani herkesin çok fazla dikkat etmediği şeylere dikkat edip o farklılıkları, benzerlikleri, aynılıkları keşfedebiliyorlar veya farklı oyunlar türetebiliyorlar. Janet kızının erken yaşta doğanın ayrıntılarına dikkat etmeyi öğrenmiş olmasının konuşma, yazı ve sanat yeteneğine büyük katkı sağladığını gözlemliyor. Ve Julia kızı büyüdüğünde, annesinin yörüngesinden çıktığında bile ıssız yerleri seviyor. Basit sevinçlere ilgisi devam ediyor. Dolayısıyla değerler onun ilk yıllarına kök salmış durumda aslında kelebek uzmanlarından Robert Michel Pyle var çocuklara böcekleri anlatıyor dönem dönem çeşitli ortamlarda okullarda başka yerlerde bunun da en iyi yöntemi olarak çocukların burnuna bir kelebek kondurmak olduğunu söylüyor. O kelebeği her bir çocuğun burnuna şöyle bir konduruyor. Canlı kelebek bunlar. Böylece o kelebekler öğretmen kelebekler oluyorlar. Çocuklara bir şeyi öğretiyorlar. Burunları tünek ya da güneşlenme yeri olarak tabii mükemmel, iyi bir çıkıntı. Ee, kelebekler orada bir müddet kalıyorlar Tabii çocuklar hafif bir gıdıklanma hissediyor Yakınlaşan renkler görüyorlar Hani gözlerini şaşı yapıp bakıyorlar o kelebeklere ee, Ter damlacıkları da varsa Kelebek tabii o ter damlacığının tadına bakıyor O sırada hafif ipeksi bir dil hemen Herkesi tabii gıdıklıyor hoş bir şekilde. Keyif alıyorlar çocuklar bundan. Keyfin ötesinde aslında bir yerlerinde bir şeyler uyanıyor. Belki de doğayla ilk kez gerçekten bu kadar yakınlaşıyorlar. Ve bu kelebek uzmanı Robert Michel çocukların gözlerine baktığı zaman bir bayram sevinci görüyor hakikaten gözlerinde bunu büyüklerle de deniyor dönem dönem büyüklerde de benzer etkileri gözlemliyor onlar da çok seviniyorlar çok şaşırıyorlar çocuğusu bir sevinç mutluluk geliyor onların da gözlerine Hatta şöyle bir şey söylüyor, güzel bir şey söylüyor Bu büyüklerde de unuttuklarını bile bilmedikleri bir şeyleri hatırlatıyor diyor Hakikaten içimizde bir yerlerde, beynimizde bir yerlerde var ama Onu hatırlatan bir şey olduğu zaman o geri geliyor sanırım Dolayısıyla sekizinci zeka belki de doğanın içindeki zekadır oraya gideceklere verilmeyi bekleyen bilgilerdir. Tabii doğadan uzaklaştıkça o ilişkiyi ilk etapta hemen kurmak mümkün değil veya hemen her çocuğun hemencecik doğaya ısınması veya doğayla haşır neşir olması çok mümkün gibi gözükmüyor. Ama bu kelebek örneğinde olduğu gibi Hani ...insanlar veya çocuklar unuttukları bir şeyi, bilmedikleri bir şeyi de geri kazanabiliyorlar, bir şeyleri hatırlayabiliyorlar. Bu kitapta hakikaten daha bir sürü örnekler var. Doğadaki son çocuk kitabı. Aslında doğada yine pek çok çocuk var. Tabii şehir hayatı artıyor. Şehir hayatı arttıkça da sokaklardaki çocuk sayısı azalıyor. Ee, yalnız hani kenar mahallelerde veya e, kırlarda hala çocukları görmek mümkün e, sokaklarda e, sokağın cazibesi de bir başka tabi e, bu kitaba daha sonra devam edeceğiz içinde pek çok örnekler araştırmalar var kitabın yazarını tekrar edeyim Richard Lou e, TÜBİTAK'ın popüler bilim e, kitapları e, tarafından basılmış e, daha sonra e, farklı Bölümlerine devam ediyor olacağız Bu kitabın Belki Türkiye'den de örnekler Araştırmalarla örnekler Verebiliriz Dolayısıyla bir sonraki Programda görüşmek üzere Diyorum kumandada da Volkan'a teşekkür ediyorum Hoşçakalın Evrenin suyuna giden tasarım Eko tasarım